88. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Velid bin Muire'yi İslam'a davet etmesi, evet, Velid bin Mugire Resulullah'ın yanına geldiğinde Hazreti Peygamber ona Kur'an okudu, sanki Velid'in kalbi incelmiş idi, bu haber Ebu Cehil'in kulağına gitti, Ebu Cehil derhal Velid'e geldi ve, ey amcam, senin kavmin sana mal toplamak istiyor, dedi, Velid bunun sebebini sorunca Ebu Cehil şöyle dedi, onu sana vermek için, çünkü sen Muhammed'e, onun ziyafetine erişesin diye gitmişsin, Velid, Kureyşliler biliyor ki ben servet bakımından hepsinden daha zenginim dedi Ebu Cehil o halde Muhammed hakkında bir şey söyle ki kavmin işitsin de senin Muhammed'i sevmediğini anlasınlar dedi Velid onun hakkında ne diyeyim Allah'a yemin ederim hiçbiriniz benden daha fazla şiiri bilmez şiirin recezini aruzunu bilmez şiirin kasidelerini de bilmez sinin şiirini benden daha iyi bileniniz yoktur ama yemin olsun ki onun söyledikleri bunlardan hiçbirine benzemiyor yine yemin olsun ki onun onun söylediklerine kavminin bir halaveti vardır, o söz üzerinde bir güzellik, bir tatlılık vardır, o sözün üstü meyvelidir, altı çoktur, boldur, kesinlikle o galip olur, hiç kimse ona galip olmaz, kesinlikle o altında kalanı paramparça eder, diye cevap verdi, Ebu Cehil, kavmin Muhammed hakkında bir şey söylemedikçe senden razı olmazlar, sana güvenmezler, dedi, Velid de, bu hususta bir düşüneyim, yakamı bırak, dedi, Velid düşündükten sonra şunları söyledi, durum şu ki bu sihirbazlar öğrenilip, anlatılan bir sihirdir sadece, bunun üzerine Cenab-ı Hak, Müddesir suresinin 11.